Bak, ahiret var, ahiret ebedidir, dünya fanidir ve ahiretin tarlasıdır. Burada 50 sene kılacağın namaz, 20 sene kılacağın namaz, 30 sene, 50 sene, 70 sene kılacağın namazda ebedi iş sadece satın alıyorsun. Heh. Öyleyse sen namaz kılmasına Allah'a bir zarar yok. Kılarsan Allah'a bir faydası yok, ancak kendi nefsine senin. Her yapan kendine yapar. Böyle olunca, ee namaz olur, kendin için kılıyorsun namazı. Allah bize o namazı farz etmese ne yaparız biz? Filaya gibi ayağın bükülmez. Kıçını yıkamazsın, yüzünü yıkamazsın, abdest almazsın, taharet etmezsin. He bunlar nimet. Sen hiç abdest aldın mı sıcak günde? Ne kadar güzel. Elhamdülillah. Ne kadar tatlı bir şey. Sonra kış gününde abdest alır mı? Ne kadar güzel. Yaz günü alırsın, serinlersin, kış günü alırsın, ısınırsın. Allah diyor ki nimetim diyor Cenab-ı Hak. Benim nimetim abdest olmak. Buna ermişiz biz. Allah bu nimeti bize vermiş. Nimet-i üzme. Kafirde bu yok. Ondan mağrur mu kafir? Beş vakit Allah huzuruna çıkıyorsun, istimaya çıkıyorsun. İstima huzur <gülüyor> Allah. İyak enabü ve iyak enesahin alçebiliyorsun, değil mi siz var bir alçebir? Kef muhataptır ve iyake karşındaki adamın kef denir. Uzak olursa ezmeyle idraba ediyor. Ya huzuda bulmak zevkli. Allah huzuruna çıkıyorsun. Allah'tan korkulur ama cenabı Hak korkulacak bir şey değildi. Korkunç değildi, güzeldir bir denesi. Yarın inşallah Cenab-ı Hak yarın cemali göstersin. Amin. Öyle elli bin sene bayın yatacaklardı. Allah'aleyhi hayran Allah Allah Allah. Öyle güzeli hiç görülmemiş bir şey. Aman ya Rabbi.